Kıyamet günü bir de dünyada yapılan o zulüm ve haksızlıkların hak sahiplerine iade mevzusu var. Mizanı ve o mizanda insanı bekleyen tehlikeler insanın aklının şu anda alabileceğinden çok daha fazla. Kariya suresinde şöyle aktarıyor. Mevlâmız Celle Celaluhu. Kimin tartıda iyilikleri ağır gelirse, artık o memnun olacağı bir yaşayış içindedir. Ama kimin de tartıda iyilikleri hafif gelirse, artık onun yurdu uçurumdur. Onun ne olduğunu nereden bileceksin? O, Kızgın bir ateştir. Kurtulabilecek olanlar ancak dünyada kendilerini ölmeden önce hesaba çekecek olanlar. Hangimiz dünyadayken yaptıklarımızı, amellerimizi, sözlerimizi Allah'ın terazisiyle eğer ölçersek, yarın o mizandaki tehlikeler, o mizan esnasındaki haller, Gözümüzün önüne gelirse kimimiz tarafından inşallah onlar kurtulacak. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle dedi. Yarın hesaba çekilmezden önce siz şimdiden hesabınızı yapın. Ve onlar yarın tartılmadan önce bugün siz onları mizana koyup tartın. Bir evvelki programda hatırlar mısınız? Biz şu gün kendimizi bir tartsak, adaletli bir şekilde, vicdanımızı ortaya koyarak, son bir hafta içinde ne yaptım Allah için? Son bir gün içinde ne yaptım? Nasıl geçti? Hayır, hasenat defterimde neler yazılı? Günah ve benzeri Kötülüklerde neler yazılı? Bunu bir insan akıllı düşünerek bir tartsa, bunu on günle, bunu yüz günle, bir seneyle, üç seneyle, on seneyle çarpsanız, ki mümkün değil, bu işin nerelere gideceğini daha iyi hesap ederiz. Bir insanın kendi kendine hesaba çekmesi, Ölmeden önce yapmış olduğu her isyandan dolayı tevbe etmesi ve bir daha yanlışa düşmemek için o duyduğunuz nasuh tevbesini yapması lazım. Bunun belli şartları, belli yeri, belli cümleleri var değildir. Bir insan bir daha tevbe ederek o yaptıklarına dönmemesi, o tevbeyi ederken kalbinin de diliyle doğru orantılı bir şekilde olması yeterli. Çünkü bunun mercii Allahu Teala. Ne siz bilebilirsiniz, ne bir başkası. Bilemeyiz. Tevbe kabul oldu mu, olmadı mı? Bugün bir laboratuvara teşhis için belki kan, idrar tahlili yollanır. Orada belli olur sonucun ne olacağı. Siz o kan tahlilini verirken kanınızın içinde bulunduğu o tüpü elinize alıp da bence şöyle renginden ben böyle anladım diyemezsiniz. ki bazı etmenler devreye girecek. Tetkikler yapılacak. Bizim tevbemizin tetkiki yalnızca Allahu Teala tarafından yapılacak. Ne bir başkası gelip size Tevben kabul olmadı diyebilir ne de tam tersini. tevben kesin kez kabul oldu diyebilir. İşte o yüzden böyle bilinmezliklere doğru giderken akıl sahibi bir insan gibi davranmak ve Rabbimizin farz kıldığı şeylerle ilgili eksik neyim var acaba kusurlarımda neler var onları tamamlamaya gayret göstermek lazım. Kime eziyet ettik? Kime zulümde bulunduk? Kimin gıybetini yaptık? Bunları tamir etmek gerekiyor. Çünkü biz bunları dünyada telafi etmezsek kusurlarımızı, tamirde bulunmazsak daha ağır, çok çok ağır faturalar, tamir ücretleri bizi bekliyor. Bir kişinin gıybetini yaptık, o kişiden özür dilemedik veya haksızlık ettik, hakkını teslim etmedik. Hırsızlık yaptık, yaptığımız hırsızlık kiminse, kime aitse ona gidip durumu anlatmadık. Eğer böyle olursa bu günahın tamiri kirlenen o ruhtan ayrılması için ahirette zebaniler devreye giriyor. Bu tamiri dünyada ya biz yapacağız ya da Allah korusun bizden zaten söke söke alacaklar. Dilimizle veya kalben bir suizanda bulunduk diyelim. Birine haksızlık yaptık. Hepsiyle ne kadar ağır olsa da o tamir burada helalleşmek durumundayız. En azından ben böyle bir şey yaptım, senin hakkında böyle konuştum demeliyiz. Eğer kul hakkıyla o mizana gidersek sunbay halimesi eğer bir kimse hak sahiplerinin haklarını ödemeden ölecek olursa kıyamet gününde tüm hasımları hak sahipleri çevresini kuşatacak kimisi o kimsenin elinden yakalayıp alacağını verdirecek kimi perçeminden yakalayacak kimisi de yakasından tutacak benim alacağımı verdirecek ve bu insanlar dünyadayken ona düşman olanlar olmayacak. Dünyada çok sevdiği hocası, hanımı, annesi, komşusu olacak. Ama orada dünyadaki diyalog yok. Herkes korktuğu için küçük bir sevap alabilir miyim? Şu günahlara karşı bir mukavemet için kimden ne alacağım var onun derdine düşecek. Birisi, orada sen bana zulmetmiştin, benim hakkımda konuşmuştun derken, bir diğeri, sen bana iftira atmıştın veya bak burada ortaya çıktı, sen benim dedikodumu yaptın, beni dilinle yaraladın diyecek. Kimisi, bana şişko dedin dünyada, kimisi ismiyle dalga geçtin, kimisi burnuyla. Her haklı, ...hakkını alacak. Hem de tabiri caizse... ...söke söke. İşte böyle... ...kardeşlerim... ...çevremiz bu şekilde... ...kuşatılmışken... ...bir de bakacağız ki... ...hasımlar tırnaklarını... ...sırasıyla bize geçirmişler... ...ve dünyadaki gibi... ...az da olsa bir merhamet yok. Çünkü herkes korkuda... ...herkes alacağının derdinde kimse canım eşim güzel kızım demiyor herkes şaşkın o kadar çok hasımlarımız var ki belki de Allah korusun kime ne diyeceğimizi nasıl cevap vereceğimizi bilemiyoruz Allahu Teala'nın çağrısına gelin kulak verelim bugün Ahirette herkese kazandığına göre karşılık verilir. Bugün hiçbir haksızlık yoktur. Bu sırada insanoğlunun yüreği ağzına gelir. Kalpte yerinden fırlayacak gibi olur. Çok büyük bir helak söz konusu... Aynı zamanda yüce Allahu Teala'nın dünyada peygamberleri aracılığıyla yapmış olduğu müthiş bir uyarı akla gelecek. Bu durumla alakalı Allahu Teala İbrahim Suresi 42, 43 ve 44. ayetlerde mealen şöyle buyurmaktadır. Ey Resul Sakın Allah'ı, zalimlerin yaptığı şeylerden habersiz zannetme. Ancak Allah, onları içinde gözlerin dehşetten belireceği bir güne erteliyor. O gün, onlar başlarını dikerek, gözleri kendilerine dönüp bakmayacak şekilde koşacaklar. Onların kalpleri de bomboştur. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanları, azabın kendilerine geleceği o günden uyar. Çünkü zulmedenler o gün, Ey Rabbimiz, bizi yakın bir vakte kadar ertele ki, Böylece senin davetine gelelim derler. Onlara, önceden dünyada sizin için hiçbir vekil olmadığına, ve zeval olmadığını sonunuzun gelmeyeceğine dair yemin etmiş değil miydiniz denecek Kıyamet günündeki pişmanlık ve nedamet dünyadaki pişmanlığa hiç mi hiç benzemiyor Ebu Hureyre radıyallahu an Kendisi bu konuyla alakalı şöyle anlatıyor. Kıyamet gününde kesinlikle bütün yaratıklar mahşer yerinde toplanacaklar. Hayvanlar, canlılar, kuşlar, her şey. Herkes Allah'ın adaleti karşısında eşit muamelelerini görecekler. Hatta öyle ki boynuzsuz olan hayvan boynuzlu olandan haklarını alacak. Daha sonra da kendilerine toprak olun denilecek ve onlar da toprak olacaklar. İşte bu an hiç unutulmayan bir andır. Çünkü kafirler şu hayvanlara bak toprak oldular. Keşke keşke ben de bugün bunlar gibi toprak olsaydım diye üzülecekler, hayıflanacaklar diyor. Öyle bir günde acaba bizim durumumuz nasıl? Keşke ben de toprak olsaydım diyenlerden olacak mıyız acaba? Elimize geçecek olan o defterin tüm iyiliklerden arınmış ve artık orada her türlü sıkıntıyla zorluk baş gösterdiğini düşünün. Oysa ki o defteri nelerle doldurmuştuk? Dünyada bir gün içinde nelerle o zamanı geçirdik? Ne kadar kötü bir durum ki, iflas başlı başına zaten güzel bir kelime çağrışımı yapmıyor değil mi? Bir de şöyle düşünün, gerçek iflas acaba dünyada biraz para kaybetmek mi? Dükkanı kapatmak mı? Yoksa Allah korusun ahireti yitirmek mi? İnsanlar şöyle dermiş. Benim dünyada bir sürü sevabım vardı. Bir sürü iyiliğim vardı. Bunlar nerede? İnsanoğlu böyle dediği zaman şu cevap gelecekmiş. Sen onları kendi hasımlarının, düşmanlarının, gıybet ettiğin kişilerin defterini aktardın. Kıldığın damazlar, aç kalarak, susuz kalarak ümit ederek tuttuğun oruçlar, gizlice verdiğin sadakalar, gıybetini ettiğin, o kişinin yanında, onun defterinde. İşte şimdi görüyorsun ki, senin defterin de, baştan aşağı kötülüklerle, yanlışlarla dolu. Ne kadar garip. O günahları işlememek için, dünyada direndin, çabaladın, ''Zina yapmayayım, şu günahı işlemeyim, hırsızlık olmamalı, kumar oynamayayım.'' dedin. Ama bunlar nereden çıktı? İşte kul bunu da söyleyecekmiş. Ama benim dünyada zina günahım yoktu. Ben zina işlemedim. Ama, ama ben içki içmemiştim.'' Orada şöyle denileceği rivayet edilir yine. Sen şu filan filan kişinin hakkına girdin. Onun günahları sana aktarıldı. İşte o zaman bir kul anlayacakmış ki gıybet ne kadar kötü bir işti. İftira ne kadar kötüydü. Dünyada yapmamaya çalıştığım onca günah verecek bir hayrım olmadığı bittiği için... Şimdi o gıybetini ettiğim kişinin günahından bana veriliyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anın anlattığına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kesinlikle şeytan Arap yarımadasında bundan böyle puta taptırmaktan umudunu kesmiştir. Ancak şeytan, sizin için bundan aşağılayıcı ve küçümseyici şeyler bakımından da hoşnut kalacaktır. Bu aşağılayıcı şeyler, insanı gerçekten uçuruma düşürecek şeylerdir. O halde zulmetmekten ve haksızlıkta bulunmaktan gücünüz yettiğince uzak durun. Yarın kıyamet gününde bir kul, dağlar misali iyiliklerle çıkıp gelecektir. Bunlara bakarak kesinlikle kendisinin artık o gün kurtulacağını zannedecektir. İşte tam böyle bir anda bir kul çıkar gelir ve Rabbim doğrusu falan kulun bana haksızlık etti der. Yüce Allah da silin bunun bir sevabını buyurur. Böylece Ardı arkası kesilmeksizin alacaklılar gelirler. Ve o kimsenin tüm sevaplarını alıp götürürler. Bir tek iyiliği bile kalmaz. Doğrusu o kimsenin bu hali, adeta çöle konan yolcuların haline benzer. Yanlarında yakacakları tek bir odunları yoktur. Bu arada dağılıp odun toplarlar, ve böylece büyük bir ateş yakmayı başarırlar. Ve sonra da bu ateşte dilediklerini yaparlar. İşte günahlar da aynen böyledir Buyruluyor. Dolayısıyla o günkü dehşetten en ufak bir hatanın bile atlanmadığı, unutulmadığı, o günün dehşetinden sakınmamız lazım. Zalimden mazlumun hakkı alınıncaya dek ne yapılacaksa o gün hepsi uygulanacak. Herkes birbirinden hakkını en ince ayrıntılarına kadar alacak. Peki o merak edip durduğumuz sırat nedir? Meryem Suresi 85-86 Saffat Suresi 23 ve 24. ayetlerde Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. O gün takva sahiplerini Rahman olan Allah'ın huzuruna toplayacağız. Ve günahkarları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. Onları cehennem yoluna götürün. Onları hapsedin. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Bütün zorluklardan sonra düşünün lütfen. Şimdi yeni bir zorluk karşımızda. Sırat Köprüsü. Sırat, Cehennemin ateşi üzerinde uzatılmış kılıçtan keskin, kıldan da ince olan bir köprü. Altında cehennem var. Kim dünyada doğru, dürüst olursa, istikamet üzere olursa, ahiretteki Sırat köprüsünden geçişi öyle oluyor. Kim de bu dünya sadece benim hayatım der, haksızlık yapar, yalancı olur, günahlar içerisinde tevbesiz ölürse, ilk adımı cehenneme yuvarlanmak olur. Allah korusun. Düşünün değerli dinleyenlerim, bakın bugün üçüncü gün ahiret yolculuğunun sadece anlatılan kısımlarını henüz bitirememişken, Tam bir tanesini aktarıyor, yeni bir tanesi karşımıza çıkıyor. Deprem gibi, tam o depremin şokunu atlatamadan, ne oldu bana, evime ne oldu demeden, yeni bir deprem daha gibi. Cehennem, alev sütunları, o incecik ve keskin olan köprünün altında. Belki barışmalar. Oranın kokusu sıcaklığı geliyor. Şöyle gözümüzün önünde canlandırmaya çalışalım. Homurtular. Ateşin saçtığı dehşet. Günahkarız. Ve düşünün durumumuz oldukça zayıf. Böyle bir halde o sırat denen köprünün üzerinden geçmeye çalışıyoruz. Kalbimiz yerinden çıkacak gibi. Ayaklarımız bizi taşımıyor. Bizden önce sırattan geçemeyen ve aşağıdaki cehenneme yuvarlanan insanları görüyoruz. Bağrışları. Hani dünyada bazen dizlerimizin bağı çözülür ya, titriyoruz. Ne yaparız böyle bir durumda? Kimin kimseye faydasının olmadığı yerde, önümüzde insanların ayağının kaydığı, yuvarlandığı bazılarının geçtiği bir yer düşünün. Aynı zamanda zebanilerin çengel atıp tam köprüden geçecekken enselerinden yakaladığı pençeleriyle yakalayıp ateşe attıkları insanları gördüğünüzü düşünün. ...tüm bu manzaralar ve dehşetler karşısında. Bazılarının zebaniler tarafından... ...baş aşağı bir şekilde cehenneme yuvarlandıklarını düşünün. Hepimiz aslında kendimizi bir düşünsek... ...böyle sıkıntılı bir yolculukta... ...sıratı geçmeye çalışıyoruz, tırmanıyoruz sırtımızda oldukça ağır yükler var. Bir sürü günah yükü, haksızlıklar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Rabbim, ümmetimi koru. Ümmetimi koru." diye yalvarıp duruyor düşünün. Böyle zor işler. İşte cehennem ateşi eğer seni yakalarsa bir ses duyulacak yıkılıp gidin cehennemin içine artık konuşmayın benimle nidası var artık bundan böyle bağırıp çağırmanın ağlamanın vahlamanın dışında bir çare yok. Kimseden bir imdat çağrısı yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıratla ilgili bakın ne buyuruyor. Sırat köprüsü cehennemin tam üzerinde iki yakası arasında kurulacak. Ümmeti ile birlikte O'nun üzerinden ilk geçecek olan kişi peygamberlerden ben olacağım. O gün sadece peygamberler konuşabilecekler. O gün peygamberlerin yapacakları dua da sadece şu olacak. Allah'ım selamet ver. Allah'ım kurtuluşa ermek isteriz. Sadece bunu diyebilecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuracaklar. O gün cehennemde öyle demir dikeni misali mahmuzlar olacak ki, adeta sağdan denen dikenli bitkinin dikenleri gibi, siz sağdan denen bitkinin dikenlerini gördünüz mü deyince, dinleyen sahabiler, evet ey Allah'ın Resulü dediler. Şöyle devam etti. Doğrusu o mahmuzlar adeta o bildiğiniz sağdan denen bitkinin dikenleri gibi olacak. Ancak bu mahmuzların büyüklüğünü sadece Allahu Teala bilir. İşte bu dikenli mahmuzlar işledikleri kötü ameller nedeniyle insanları hemen yakalayıp alacaklar. Bu insanlardan kimisi ameli yüzünden helak edilir, kimisi de günahınca gereken cezayı görür ve sonra kurtulur. Buhari ve Müslim'de geçiyor bu hadisi şerif. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyor... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Sırat adeta kılıcın keskin bir ağzı gibidir veya bir kıl misalidir. Doğrusu melekler inanmış erkekleri ve kadınları kurtarırlar. Cebrail aleyhisselama gelince o da kesinlikle benim belimi yakalar... Ve ben de şöyle yakarırım. Rabbim, ümmetime selamet ver. Rabbim, ümmetimi kurtar. Gerçekten o gün, ayağı sürçecek pek çok kadın ve erkek vardır. Beyhaki'den ve Ahmet bin Hanbel'den rivayet edilmiş bu hadisi şerifte. Düşünün lütfen... Hep beraber düşünelim. Bizim için duacı olan, bizim için daha henüz yaşarken, dünyada gözyaşı döken kimdi? Yalancı dostları, iyi gün dostlarını bırakın bugün. Sizin için cidden üzülen kimdi yeryüzünde? Sizi bizi görmediği halde, sizin iyiliğinizi isteyen... Ve bunca günahtan sonra bağışlanmanız için Allahu Teala'ya yalvaran kimdi? Allah. Ümmeti, ümmeti diyen Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selleme'yi düşünün ve düşünmekten öte bir adım atmaya ne dersiniz? Biz onu çok seviyoruz. Kime sorsak öyle. Peki? seven sevdiğini merak etmez mi hiç ne durumda olduğunu bilmez mi merak etmez mi o bizi seviyor sallallahu aleyhi ve sellem bak bizi görmediği halde dua ediyor dert ediniyor İbrahim'i Ayşe'yi Mehmed'i peki biz ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem seni çok seviyoruz diyebilecek miyiz Ağzımızda söylemek ne kadar hoş. Peki ne dedik? Seven sevdiğini merak eder. O bizi merak etti. Biz onu niçin merak etmiyoruz? Hayatını niçin merak etmiyoruz? Sözleri neydi? Nasıl bir babaydı? Hanımlar ona nasıl davranıyordu? Niçin merak etmiyoruz? Ailesi kimlerden oluşuyordu? Savaşları... Yaptığı faaliyetler, sözleri, sünnetleri niçin önemsemiyoruz, merak etmiyoruz? Değerli dinleyenlerim, Bu sırat mevzusuyla alakalı olarak uzun uzun düşünmek gerekir. Henüz ölmeden, bugün yaşarken biraz fark etmek lazım. Şöyle anlatılır, Dünyada, Ölüm anını, kıyametteki bunca tehlikeli yolları düşünen insan, ahirette rahat eden insan Allah'ın izniyle. Eğer bir insan o tehlikeleri düşünürse, Allahu Teala iki korkuyu yaşatmaz. Dünyada o badirelerden kendini kurtarırsa bir insan ahirette kendisini güvenceye alır. Esas yiğitlik bir güreşte rakibinin sırtını yerine getiren değil, nefsini bu dünyada yere getiren kişi. Kıyametle ilgili durum böyle. Onun tehlikelerinden, sırattan belki de hızlıca geçmenin en önemli çaresinin, samimi bir şekilde laf olsun diye değil la ilahe illallah muhammed resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek iman şartlarına canı gönülden inanmak ve günahlardan mümkün olduğunca kaçmaktır ve sonra Sonra bir güzel kapı çıkıyor karşımıza. Üç gündür programımızda işlediğimiz, her biri birbirinden daha beter, daha zor ve daha düşündürücü, moral bozucu, hayattan lezzet almamızı kırıcı olayın yanında, şimdi bizi ümitlendiren bir yerdeyiz. Şefaat. müminlerden bazılarının cehenneme girmeleri gerçekleşirse Allahu Teala'nın fazlı gereği bunların kimileri hakkında peygamberlerin şefaatleri kabul edilecek. Hatta Allah Azze ve Celle sadece peygamberlerin sıddıkların değil aynı zamanda kendisinin belirlediği kimi alimlerin hafızların da şefaatlerini kabul buyurabilecek. Bunların hepsini Allahu Teala bilecektir. Kim gerçekten hafızdır? Kim gerçekten alimdir? Kim şehit olmayı çok arzulamış ve evinde ölmüştür? Kim şehit desinler diye o cenk meydanına koşmuştur? İşlemekte olduğumuz hiçbir günahı ve isyanı nasıl olsa şefaat'e tabi olacağın diye küçümsememek gerekir. Çünkü yüce Allah'ın öfke ve gazabı belki de bizim önemsemediğimiz, ne var ki bu küçücük günahta dediğimiz bir şeyin içinde, bunu bilemeyiz. Allahu Teala. Rızasını kendisine yapılan itaatler içerisinde gizli tuttu. Şu an kesin olarak bilmiyoruz karşıdan karşıya bir kişiyi ihtiyaç sahibini geçirmek mi? Sadaka vermek mi? Acaba geceliğin herkes yattığında iki rekat nafile kılmak mı? Sinirli olduğu anda gücü yettiği halde susmak mı? Gözünü haramdan çevirebilmek mi, yetime kol kanat germek mi, bir insanın hidayetine vesile olmaya çalışmak mı, hangisi daha makbul onu bilmiyoruz. O yüzden küçük görmeden bunları da önemsiz adetmeden dikkat edeceğiz. Yüce Allah Celle Celaluhu acaba Kur'an-ı Kerim'de ne buyurdu? Öyle ya, elimizde belgelerle devam ediyoruz. İşte Duha Suresi 5, İbrahim Suresi 36, Maide Suresi 118. ayet. Muhakkak ki Rabbin sana verecek sen de hoşnut olacaksın Rabbim onlar putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular şimdi kim bana uyarsa o bendedir bendendir kim de bana karşı gelirse artık sen gerçekten çok bağışlayan pek esirgiyensin eğer kendilerine azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Değerli dinleyenlerim, Amr bin As radiyallahu an rivayet ediyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle az önce paylaştığım bu ayetleri okuduktan sonra, ellerini semaya kaldırdı. Rabbine, ümmetim ümmetim diye yakararak ağlamaya başladı. İşte bunun üzerine Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'ı yolladı. Ey Cebrail Muhammed'in yanına git sallallahu aleyhi ve sellem ve seni ağlatan şey nedir diye sor. Kendisi daha iyi bildiği halde sebepler alemindeyiz. Cebrail aleyhisselam da geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Niçin ağlıyorsun? Allahu Teala soruyor. Tüm olanı biteni haber verdi. Yüce Allah celle celaluhu peygamberinin zaten niye ağladığını en iyi bilen. <gülüyor> Ey Cebrail! Buyurdu. Ona git ve de ki, biz seni ümmetin yönünden memnun edeceğiz, seni üzmeyeceğiz. Yine Tirmizi ve İbni Macede geçen bir hadisi şerif, bu konuyla alakalı. Benden önce hiçbir kimseye verilmeyen beş şey bana verildi. Bir aylık yol mesafesinde bulunduğum halde, düşmanlarımın kalbine korku salmakla yardıma mazhar olundum. Benden önce hiçbir kimseye helal olmamasına rağmen, ganimet benim için helal kılındı. Yeryüzü benim için mescid, toprağa da temiz kılındı. Ümmetinden herhangi birine, nerede namaz vakti ulaşırsa, Hemen namazı orada kılsın. Şefaat etme hakkı da bana verildi. Her bir peygamber kendi kavmine, Bense tüm insanlara peygamber olarak gönderildim. <Sessizlik> Ve şöyle devam ediyor. Tirmizi'de geçen yine Ebu Said Hudri radıyallahu andan İbn Mace'den gelen bir rivayette Kıyamet günü gelince ben tüm peygamberlerin imamı ve sözcüsü olacağım. Bunları övünmek için değil, nimeti takdir için söylüyorum. Ben Adem oğlunun efendisiyim. Buna rağmen kendime bir övünç payı çıkarmıyorum. Ben Kabirden çıkacak ilk kişiyim. Yine ben ilk şefaat edenim ve şefaati ilk kabul edilecek olanım. Elimde Liwaül Hamd adındaki sancak bulunacak. Altında da Adem aleyhisselam ve ondan sonra gelenler yer alacak. Her bir peygamberin kabul edilebilen bir duası vardır benim isteğimde duamın kıyamet gününde şefaatçi olarak ümmetim için saklı tutulmasıdır. Şu son okuduğum şefaat ile alakalı bölüm hem Buhari'de hem Müslim'de hem Tirmizi'de geçmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan yine alınmış. İşte böyle değerli dinleyenler. Günümüzde iki ayrım söz konusu, ifrat ve tefrit aşırılığa kaçılıyor. Kimi insanlar, şefaat diye bir şey yoktur. Kimileri zaten sadece Kur'an vardır, hadisler yoktur diyerek yoldan sapıyorlar. Kimileri de bunları daha da ileriye götürerek her kulun mutlaka bağışlanacağını ben Hristiyanım diyenlerin, Yahudiyim diyenlerin de cennette olacağını söylemektedirler. Hiçbir ayet, hadis olmadan. Ama vicdanen ve aklını kullanan bir Müslüman için şu okuduğum en sondaki hadisi şerif dahi tek olmuş olsa yeterdi. Hem Buhari, hem Müslim, hem Tirmizi. Gelin hep beraber bir kez daha okuyalım. Her bir peygamberin kabul edilebilen bir duası vardır. Benim isteğim de duamın kıyamet gününde şefaatçi olarak ümmetim için saklı tutulmasıdır. Burada bazı cahillerin dediği gibi haşa, Allah-u Teala'nın yerine geçme sünme haşa, yargılama diye bir durum söz konusu değildir. Ehli Sünnet inancına göre şefaat şöyledir: Allahu Teala'nın ezeli ilminde kimin said, kimin şaki olduğunu bilmek zaten farzdır. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu imtihan dünyasında kulunun ne yapacağını bildiği için ona göre kader tayin etmiştir. Kul cüz'i iradesiyle bunlardan birini tercih eder ki bunu da Allahu Teala zaten bilir. Nihayet kul günahlarıyla beraber ölür. Allahu Teala'nın ezeli ilminde zaten bildiği ve yargıladığı kula bazılarına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duasıyla yine af sağlanır. Yani Allahu Teala'ya şirk koşan hayatı boyunca bu şekilde bilinen ve imansız şekilde ölen bir insan için değil. İşte şefaat insanoğlunun sürekli arayıp durduğu o ahiret pazarında en güzel nimettir. Lakin burada çok önemli bir durum vardır. Onu sizlerin dikkatinize sunmak istiyorum ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi canı gönülden sevmektir. Bugün maalesef ismi duyulduğunda birçok yerde salavat getirilmemektedir. S.A.V. yazılmaktadır. Aleyhisselam dahi denmemektedir. Halbuki, tanımadığımız ama dünyadaki geçici bir konum sahibi olan bir insanın başına sayın, sevgili, efendim gibi cümleler verilir. Bu büyük bir cehalettir. Dünyada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi anıldığında, Salavat okumayan bir insan yarın şefaatte acaba nasıl kendine bir yer bulabilir? Doğrusunu Allahu Teala bilir. Şimdi sizlerle bir yolculuğa çıkacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahiretteki durumu ve şefaati anlatırken şu bahsi bizimle paylaşıyor. Kıyamet gününde ben tüm peygamberlerin efendisiyim. Yüce Allah'ın ilk gidenlerle en son gelenleri tek alanda bir araya toplayacağı yer. Onları davet eden sesini duyacaklar. Gözler de hep ona dikilip duracak. Güneş ta başlarının üzerine dek yaklaşacaktır. İnsanlar öylesi bir sıkıntı ve ızdırap içerisinde bulunacaklar ki, buna güç yetecek gibi değildir. Bu arada, mahşer alanındaki halk, birbirlerine şöyle diyeceklerdir. Şu halimizi görmez misiniz? Bundan kurtulabilmek için, Rabbiniz katında sizler için, şefaat edebilecek birini aramayacak mısınız? Bu arada, Birbirlerine şöyle yol gösterirler. Hemen Adem aleyhisselama gidin. Onlar da derhal Adem aleyhisselama gelirler. Ey Adem! Sen insanlığın babasısın. Allah seni kudret eliyle yarattı. Yine Allah ruhundan sana üfledi. Meleklere sana secde etmelerini emrini verdi. Onlar da sana sevde ettiler. Ne olur Rabbin katında bizim için aracılık yap da bizim adımıza şefaatçi ol. Ne halde olduğumuzu görmüyor musun? Başımıza gelenlerden haberin yok mu? derler. Adem aleyhisselam onlara Rabbim bugün öylesine bir gazaplanmıştır ki bu kadar gazaplandığı hiç görülmediği gibi Bundan sonra da bu kadar gazaplanacağı yoktur. Kaldı ki, Rabbim bir ağaçtan yememem için bana yasak koymuştu. Oysa ben bu yasağa karşı çıktım. Şimdi ben kendi başımın derdindeyim. Gidin benden başkasını arayın. Nuh'a gidin aleyhisselam der. Onlar da Nuh aleyhisselama gelirler. Ey Nuh, sen yeryüzünde ilk peygamber gönderilensin. Allah sana çok çok şükreden kul adını verdi. Ne olur Rabbin katında bizim için şefaatçi ol. Şu an içinde bulunduğumuz hali görmez misin diyerek acıklı hallerini anlatmaya çalışırlar. Hazreti Nuh aleyhisselam da doğrusu Rabbim bugün öylesine öfkelidir ki bundan önce bu kadar öfkelendiği görülmediği gibi, bundan sonra da böylesine öfkelendiği görülmeyecektir. Kaldı ki, ben kalmim aleyhinde bedduada bulunmuştum. Bundan dolayı ben, kendimden başkasını dinleyecek ve şefaatçi olacak durumda değilim. Ben şu anda kendimi düşünüyorum, der. İbrahim'e aleyhisselam gidin tavsiyesinde bulunur. Onlar da hemen, İbrahim aleyhisselama giderler. Sen Allah'ın peygamberi, ve yeryüzü halkı içerisinde, onun halilisin. Rabbin katında bizim için şefaatçi ol. Şu an içinde bulunduğumuz durumumuzu görmez misin? derler. İbrahim aleyhisselam da, doğrusu Rabbim, öylesine öfkelenmiştir ki, böylesi öfkelendiği ne bundan önce görülmüştür, ne de bundan sonra görülecektir. Kaldı ki ben, üç yerde Rabbime karşı yalan söyledim. Şimdi ben, kendi derdime düşmüşüm. Gidin benden başkasını bulun. Musa'ya gidin, aleyhisselam, der. Onlar da hemen gelirler. Musa aleyhisselama, ey Musa, ''Sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana elçilik görevini vererek seni faziletli kılmıştır ve seninle konuşarak sana üstünlük vermiştir.'' ''Şu halimizi görmez misin? Rabbin katında bizim için şefaatçi ol derler.'' Musa aleyhisselam da ''Doğrusu Rabbim öylesine bir gazaplanmıştır ki böyle gazaplandığı ne bundan önce görülmüştür?'' Ne de bundan sonra görülecektir. Kaldı ki ben bir adam öldürdüm. Oysa ki onu öldürmek için Rabbimden bana bir emir de verilmemişti. Şu anda ben kendi canımı kurtarmanın derdindeyim. Başkasını arayın. İsa'ya gidin aleyhisselam der. Onlar da İsa aleyhisselama gelirler ve Ey İsa sen Allah'ın Resulü ve Meryem'e ilka olunmuş kelimesisin. Allah'ın ruhundan üflenensin. Sen, henüz beşikte bir bebekken konuşmuştun. İçinde bulunduğumuz durumu görmüyor musun? Ne olur, bizim için Rabbin katında şefaatçi ol, derler. Bunun üzerine, Hazreti da Kesinlikle Rabbim, bugün öylesine bir gazaplıdır ki, Böyle gazaplandığı ne bundan önce görülmüş, ne de bundan sonra görülecektir. Şu anda ben sadece kendi halimi düşünüyorum. Muhammed'e gidin sallallahu aleyhi ve sellem der. Onlar da hemen gelirler. Ya Resulallah aleyhissalatu vesselam. Sen Allah'ın Resulüsün. Ve sen peygamberlerin sonuncususun. Allah, senin geçmiş ve gelecek tüm hatalarını bağışlamıştır. İçinde bulunduğumuz durumu görmez misin? Ne olur, Rabbin katında bizim için aracılık et. Şefaatçi ol, derler. Bunun üzerine, ben de kalkar, arş-ı altına gelir, ve Rabbime secde ederek yere kapanırım. Rabbim, daha önce benim dışımda hiç kimseye nasip etmediği, kendisine hamd etmem ve güzel senalarda bulunmamla ilgili öyle şeyler nasip eder ki, ben onları secdede söyleyerek yakarırım. Sonra da, kaldır başını. İsten ediliyorsan, isteklerin sana verilecek. Şefaat et, senin şefaatin kabul edilecek denir. Ben de başımı kaldırır ve Ey Rabbim, ümmetimi isterim. Denir ki, Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetinden hesaba çekilmeyecek olanları cennetin sağ kapısından içeri sok. Ümmetinin diğer kalanları da cennetin öteki kapılarından diğer ümmetlerle birlikte girme hakkına sahiptirler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki doğrusu cennet kapılarının aralarındaki mesafe adeta Mekke ile Himyer arasındaki mesafe veya Mekke ile Basra arasındaki mesafe kadardır. İşte bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatleri. Hadis Buhari Müslim tarafından rivayet olunmuş. Değerli dinleyenlerim O kadar çok insanın ümidini kıran Korkutan şeyden sonra sanki bir teselli gibi. Ama ileriye gidip de nasıl olsa ben affa uğrayacağım diye düşünmeden. Çünkü bu adalete de uymaz. Hiç bilenle bilmeyen, ter döküp emek verenle hırsızlık yapan biri olur mu? Yan gelip yatan, namazını kılmak için abdest almayı aklından bile geçirmeyen... Haramları işlerken tevbe etmeyen bir insanla şefaat yan yana elbette gelmeyecektir. Her şeyin en doğrusunu Allahu Teala bilir. Ve Kevser havuzu günahkarların içerisine alınacağı ve orada Allahu Teala'nın istediği kadar kalacağı ve yine Allahu Teala'nın dilediklerine nasip olacağı temizlenmeye erim. Buradan çıktıktan sonra ki burası suyu sütten beyaz ve baldan tatlı. Ondan bir yudum içene ebedi olarak susuzluk gelmeyecek. İşte o Kevser havuzundan temizlenerek çıkan insanlar ki kime nasip olacağını bilmiyoruz. İşte alınlarında Allahu Teala'nın affı ile uğramıştır yazacak. Cennete girenlerde de buna benzer bir ibare olacak. Buraya kadar aktarmaya çalıştığımız ve aralardan seçerek hadis-i şeriflerden en muteber görülen, müttefekun aleyh olan, seçme tabiri caizse hadislerden derlediğimiz, bu ahiret yolculuğunu dinlerken, aklınıza gelmiştir, bizim dünyada dert olarak gördüklerimizin, dert olmadığını anlıyoruz. Bu yalan dünyada, dünyaya o kadar çok aldanıyor ve etrafında o kadar çok dolanıyoruz ki burada yaşadığımız sıkıntılar, parasızlıklar, iftiralar, bize verilmeyen şeyler bizim canımızı çok sıkıyor. Küçük bir rahatsızlık, istediğimiz bir şeyi alamıyor olmamız, daha iyi bir evde oturamıyor olmamız, tatile çıkamıyor veya Dünya menfaatlerinden herhangisi neyse artık ona erişemiyor olmamız bizim moralimizi nasıl bozuyor? Halbuki düşünün nereden nereye gidiyoruz? Arkadaşlar, değerli dinleyenlerim, can çekişme yeri olan o ölüm anında Azrail aleyhisselamın bizi Almak için zorlaması... Kabir acaba cennet bahçelerinden bir bahçe mi olacak inşallah... Yoksa cehennem çukurlarından bir çukur mu olacak maazallah. Bitmedi. Münker nekir geldiğinde... Cevaplara ben... Bu sorunun cevaplarına... Gereken... Önemi gösterdim mi dünyada bilmiyorum... Bu soruların cevaplarını verebilecek miyim hiç bilmiyorum. Bu var. Sonra. Birden bütün kabirdekilerin bile sıçrayarak, ürkerek kalkacakları suğura üfürülme var. Yine bitmiyor. Mahşer yerinde toplanma var. Terlemek var. Dize kadar, kulak memesine kadar. Hatta daha da ileriye sıkışık bir yerde en az 300 yıl beklemek hatta o mahşer meydanında bu sıkışıklık ve ter anında birçok kulun ya rabbi ben cehennemliksem ne olur burada bekletme aç susuz bu sıkışıklık içinde güneş İki mızrak boyu, üç dört metre yaklaştırılmış. Ne olur, beni cehenneme gönder diye yalvaracakları o mahşer. Kıyamet gününün zorlukları, kurulacak olan mizan, kıldan ince, kılıçtan keskin olan sırat, o köprü. Sonra, defterim, amel defterim sağdan mı verilecek, soldan mı verilecek... Allah korusun, cehennemliklerden mi olacağım, yoksa cennettiklerden mi inşallah? İşte böyle uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Buna ahiret yolculuğu diyelim. Her şeyin en doğrusunu bilen Allahu Teala'dır. Ölüm ve zalim. Ve cebbarların boyunlarını eğdiren, önünde diz çöktüren Rabbimize hamdolsun. Ölüm ile o kisraların, firavunların belini kıran, kayserlerin umutlarını ortadan kaldıran, yaptıklarından dolayı onlara hesaba çekecek olan Rabbimize hamdolsun. Ey Rabbimiz... Bizi şu ahiret yolculuğunda yalnız bırakma. Ya Rabbi kendimiz bile bazen kendimizi yalnız bırakıyoruz. Kendimiz kendimizi unutuyoruz. Kendimizi bile unuttuğumuz zaman sen bizi unutma Ya Rabbi. Bizi bize bırakma Ya Rabbi. Bu anlatılanları... Ne zaman günah işlemek aklımıza gelirse, dünyaya dalarsak, gıybet edecek bir ortamda bulunursak, ne olur aklımıza getir. Kumar oynayacağımız zaman, zinaya meylettiğimiz zaman, senin cezanı hak edecek bir işler yapmaya çalıştığımız zaman, ne olur ya Rabbi? Şu, aktarılanları aklımıza getir. Sen bize acı, merhamet eyle. Sen affetmezsen, biz ne yaparız? Başka kapımız yok ya Rabbi senden başka. Ümidimiz sensin. Ümitsiz eylememiz. Hem nefsimizi hem sahip olamadığımız çocukları acılar içinde kavranan ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem sana havale ediyoruz. Gücümüzün azlığını. Bir şey yapamıyor oluşumuzu. Gözümüzün önünde insanların zalimler tarafından katledilişini. Her şeyi bilen ve gören sana havale ediyoruz. Ey Rabbimiz, sen birsin, senin eşin ve benzerin yoktur, ortağın yoktur, doğurmamış ve doğurulmamışsındır. Senin her şeye gücün yeter. Ne olur? Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak can verenlerden neydi Bizden önce ölen nice kulların var. Af buyur ya Rabbi, şehitlerimiz var, daha sabiken vefat edenler var. Senin daha iyi bildiğin, beli bükük, yaşlı, o halde ibadetlerine devam etmeye çalışanlar var. Hastahane köşelerinde veya evlerinde ne kadar acılar çekseler de sırf senin rızan için bunu belli etmemeye çalışanlar var. Gece belli vakitlerde çıkıp da namaz kılanlar var. Sırf senin rızanı düşünerek birilerine hayır yapmaya çalışanlar var. Ya Rabbi sen her şeyi biliyorsun. O kullarının yüzü suyu hürmetine ne olur affeyle. Bundan sonraki hayatımızı bundan öncekine göre hayır eyle. Şu üç gündür anlatmaya çalıştığımız dilimizin de dönmediği ama muhakkak olduğuna inandığımız bu ahiret yolculuğu programlarımızın kardeşlerimiz tarafından unutulmamasını nasip eyle. Ya Rabbi ben de ölüp toprağa gireceğim. Öldükten sonra şu dinleyen kardeşlerim onların etkilenip hayatlarına daha iyi bir yön vermelerine dolayısıyla... Onlardan dua gelip benim de affa uğramama ne olur vesileyle programı. Amin. Amin. Belhamdulillahi Rabbi Alemin.